Ağzı belli Allah'tan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah Rabbil 'alame. Sallat ve sallam alaika yasheed al-awalina ve Ve ila jami al-mbiayi mursalin Ve ila jami al Rabbil Hep beraber Allah'ın el-ismaları anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın isimlerini öğrenirken, nüzul sırasına göre öğrenmeye çalışıyorduk. Allah Kur'an'ı indirirken, hangi ismini sırasıyla söylemişse, kendini tanıtmışsa, biz de öyle anlamaya çalışıyorduk. Yirminci isim olan Allah'ın El-Alim ismine gelmiştik. Aynı zamanda isimler Birbirini de tefsir eder. Allah önce Rab ismini anlatmıştı. Fatiha'daki isimler. Allah'ın Rab ismi. Sonra Rahman ismi, Rahim ismi, Malik ismi, Ekrem ismini anlamıştık. Hepsi de birbirini tefsir eder. Allah Rab'dır. Sonra O sizin Rabbiniz Rahman'dır rahimdir. Maliktir, her şeyin maliki, sahibidir. Ekremdir, ikram edendir, tekrar tekrar ikram edendir. O ilahtır, sevendir, sevilmeye layık olandır, sevilmeyi isteyendir. Evet, böyle devam ediyordu. Sıra Allah'ın Alim ismine gelmiş. Allah'ın ilmiyle kulun ilmi Elbette ki birbirine benzemez. Aradaki fark nedir? Kul ile Allah arasında ne kadar fark varsa, kulun ilmiyle Allah'ın ilminin arasında o kadar fark vardır. Yani kul, alim olunca, bilince, haşa Allah gibi bilmez. Kul, kulluğu kadar bilir. Ama Allah, alemlerin Rabbidir. Onun ilmi hakikidir. Kur'un ilmi ise Allah'ın öğrettiği kadarıyladır. Allah'ı bildikçe, tanıdıkça Allah'a karşı olan edebimiz artar, artmalıdır. Artmıyorsa tanıyamadık demektir. En büyük ilim en büyüğün ilmidir. En büyüğe ait olan ilimdir. En güzel ilim, en güzele ait olan ilimdir. Bu da Allah'ın el-esmaül hüsnasıdır. Allah'ın isimleridir yani. Onun için ne dedik? Allah'ın güzelliğini anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Esmaül hüsnayı anlamak demek, öğrenmek demek bu demektir. O'nun güzelliğini anladıkça, tanıdıkça O'nu severiz. O'nun güzelliğinin eseri olan, tecellisi olan, kendimizi severiz, insanı severiz. Çünkü Allah yerde, gökte ne varsa hepsini insanın hizmetine vermiştir. Güzel olan, kıymetli olan, değerli olan, şerefli olan insandır. Eğer biri insana kıymet deger vermiyor, İnsana vermesi gereken kıymeti, değeri dünyaya veriyorsa, mevkiye, mara veriyorsa, başka şeylere veriyorsa o insanı tanımamış demektir. İnsanın hizmetine verileni seviyor ama insanı sevemiyorsa. Bu bakış yanlış bir bakıştır, rabani bir bakış, ilahi bir bakış değildir. Bu şeytani bir bakıştır, bu cahilce bir bakıştır, bu akılsızca bir bakıştır. Çünkü insan ebedi hayatını, insanlığı, Hazreti insan olmayı insanlarla beraber kazanır. İnsana ne kadar kıymetli ger verir, ne kadar onları sever, ne kadar onlara yardımcı olursa o kadar kendisi manevi olarak büyür, Hazreti insan olur, kamil insan olur, o kadar Allah'a yakın olur, cennete yakın olur, Allah'ın Resulüne yakın olur. Ne kadar insanlardan uzaklaşırsa, onları ciddiye almazsa, hafife alırsa, yok sayarsa o kadar şeytana yakın olur. Allah'ı tanıdıkça kendimizi tanıyoruz. Çünkü Allah kuluna, insana zatıyla, sıfatıyla tecelli edip onu yer yüzüne halife yapmıştır. Eğer halifeyi küçümserse, basit görürse aslında kendini basit görmüştür, kendini küçümsenmiştir. Dolayısıyla Allah'ın ilmini küçümsenmiştir, küçük görmüştür, basit görmüştür, Allah bilmiyor demiştir. İnsan kıymeti değerli değildir demiştir, şerefli değildir demiştir. O ki insandır. Allah ona zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiş. Nefektu min ruhi. Ben ona ruhumdan nefettim dedi. O kim olursa olsun, bu güzelliği, Allah'ın güzelliğini taşıyor. Çamura düşmüş olabilir, batığa düşmüş olabilir, kendini kirletmiş olabilir, küfre düşmüş olabilir. İman edince ne olur? Allah'ın yoluna girip, Allah'a yürüyünce, koşunca ne olur? Sahabe gibi olur. Peygamberler anlatılırken, sahabe anlatılırken, sanki Allah onları özel olarak yaratmış gibi anlatılır. Bu büyük bir yanlıştı. Şimdi de sahabe gibi insanlar var mıdır? Elbette ki. Kıyamete kadar da olacak. Onlar da insandı, onlar da önce yanlış yaptılar, günah işlediler, Yetmedi, küfre düştüler. Müşrik oldular, müşrik. Evet, sahabeden Yahudi olan vardır, Hristiyan olan vardır. Müşrikler vardır. Ama iman edince, Allah'ı tercih edince, Hazreti insan olmayı tercih edince, gökteki yıldızlar gibi oldular. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? ''Sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz.'' dedi. Şimdi de böyle insanlar olmaya devam ediyor. Eğer birisi sahabenin yaptığını yaparsa, onun kazandığını kazanmaz mı? Kazanmazsa zulüm olur. Hiç kimse Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli edip yarattığı hiç kimse... Ben onlar gibi olamam diyemez. Söylerse kendi kendisine haksızlık etmiş olur, kendisine zulmetmiş olur. Hatta Allah bize zulmetti demiş olur. Onlara ikram etti, bize de zulmetti demiş olur. Bu Allah'a karşı saygısızlıktır. İman böyle olmaz yani. Evet. Allah'ın isimlerini Esma-ül Hüsna'yı anladıkça, tanıdıkça Allah o isimlerle bize tecelli etmiş. Yani Allah Rabb'dir, terbiye edendir. Kiminle terbiye eder? Bizi birbirimizi terbiye eder. Çocuklarımızı terbiye ederken Allah'ın Rabb isminin tecellisiyle terbiye ediyoruz. Ama Allah'ın Rab ismiyle değil de Allah'ın Rab ismini anlamadık. Yani Allah bizden nasıl çocuklarımızı terbiye etmemizi emrettiğini bilmiyorsak ya da kabul edemiyorsak ne yaparız? Başka türlü terbiye ederiz. Şeytana uyarız, şeytanın terbiyesiyle terbiye ederiz ki bu durumda bizde tecelli eden Allah değil, Allah'ın Rab ismi değil, şeytandır. Bu terbiyeyi nasıl yapmamız gerekir? Rahman ve Rahim olarak. Onun için terbiyenin en önemli, en öndeki şartı nedir? Rahman ve Rahim olur. Merhametle terbiye etmek, merhametle öğretmek. Onun için Resulullah Efendimiz sahabeye öğretirken, Allah onu terbiye etti, ne buyuruyordu? Edde beni Rabbi. فَاَحْسَنَتْ تَعْد۪يبِ Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Sahabeyi kim terbiye etti? Resulullah Efendimiz. Evet. Herkes kendi ailesinin terbiyecisidir. Mürebbisidir. Eğer bu terbiyeyi rahmetle yapmıyorsa merhametle yapmıyorsa, kendine göre bir yol seçmiş, haktan ayrılınca batıldan başka bir şey kalmaz, dedi Allah ayet-i kerimede. Allah'tan ayrılınca, Allah ile işi yapmayınca, işi nefsimizle, şeytanla yaparız demektir. Allah'ın bütün isimleri bizde bu şekilde tecelli etmiyorsa, Hazreti insan olamadık, olamıyoruz. Hatta Hazreti İnsan olmayı bilmiyoruz. Kendimizi tanımamışız demektir. Küçücük şeylere takılıp kendimizi ona feda ettik demektir. Allah alimdir. Bütün varlığa öğrenmesi gereken, bilmesi gereken ne varsa onu öğretmiştir. Kur'an bilgisi öğrendiği kadarıyladır. Allah'ın öğrettiği kadarıyladır yani. Önce bu konudaki bir kısım ayetleri okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Alim ismi 152 yerde geçer. Birkaç tanesini okuyayım. Alim nedir? Muallim nedir? Arif nedir? Bütün bunlar nasıl anlaşılır? Hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi velirrasuli Allah ey iman edenler ey iman ettiğini iddia edenler ben müminim diyenler. Eğer doğru söylüyorsanız eğer davakum lima yuhyikum ne zaman ki sizi diriltene dirilten şeye Allah ve resulü davet ettiyse onun davetine icabet edip. Allah ve Resulü neye davet ediyor? Kur'an'a davet ediyor. Ayetlerine davet ediyor. Allah'ın ayetleri bizi diriltiyormuş. Allah'ın ayetleriyle dirilmiyorsak biz ölüyüz demektir. Ve <gülüyor> alemû Bilmiş olun ki Kim öğretiyor? Allah öğretiyor. Allah Ali'm olun dedi. Şunu bilin dedi. Evet, bilin ki en Allah'ı yahulu Beynel meri ve kalbihi Allah kişi ile kalbi arasına girer dedi. Oraya tecelli eder dedi. Yani neyi düşünüyorsun, Yaptığını için yapıyorsun Allah onu biliyor. Eğer sen Allah ve Resulün davet ettiği Kur'an'a Gönlünü açarsan, onu dinlersen, Allah seninle kalbin arasına tecelli edip, onu sana öğretir. Bu vahyi sana, senin gönlüne yapar. Ve ennehu ilehi tuhşerun. Muhakkak ki, onun huzurunda toplanacaksınız. O sizi kendi huzurunda toplayacak kendisini dinleyip dinlemediğinin hesabını size soracak. Kendisini ciddiye alıp almadığını hesabını size soracak. Uma teşao'un illa en yaşa Allah. Allah siz dileyemezsiniz dedi. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İn <Sessizlik> Allah kane alimen hakîmâ. Muhakkak ki Allah alim ve hakimdir. Allah'ın isimleri iki tanesi peş peşe geldiğinde iki isim birbirini aynı zamanda tefsir eder. Ne demek oldu şimdi? Allah dilemediği şey siz dilemezsiniz. Allah size dileme hakkını vermiş, tercih etme hakkını vermiş. Eğer size bu hakkı vermeseydi, siz dileyemezdiniz. Bununla beraber, senin o cüz'ü iraden Allah'ın kulli iradesi içindedir dedi. Yani sen bir şeyi dilemek istesen de, Allah dilemezse sen onu dileyemezsin. Allah'ın kulli iradesi içinde, Kul, kendi cüz'i iradesini kullanır, terciheni yapar. Ama Allah tercih ettirmek istemediği bir şeyi de sana tercih ettirmez, dedi. Bu kaderle ilgili bölümdür. Ayetlerden sonra inşallah kaderle ilgili biraz izah yapacağız. Hep beraber anlamaya çalışacağız. Evet. İnne Allahe kâne alîmen Muhakkak ki Allah... Alim ve hakimdir. Allah alimdir, her işini hikmetle yapar. Her neyi yapmışsa onun bir hikmeti vardır. Onu bilerek yapar. Çünkü mutlak ilme, mutlak bilgiye sahip olan Allah'tır. Kul da yapar. Doğru olduğunu, güzel olduğunu düşünür, yapar. Ama bakarsın ki yanlış olmuş. Neden? Çünkü her şeyi hakikatıyla bilmediği içindir. Yani Alim olmak bir tek Allah'a maksustur. Kul alim olmaz. Kul ne olur? Kul muallim olur. Yani öğretilmiştir, öğretebilir. Muallim hem öğrenen hem öğretebilen demektir. Alim bir tek Allah'tır. Kendi kulluğu kadar, vasfi kadar alimdir. Onun ilmi Allah'ın ilmine benzemez onun için. Kur kendini gerçek manada alim zannederse, bildiğini zannederse ne yapar? Kendi ilmini, Allah'ın ilmine şirk koşar. Başlar Allah'ı hesaba çekmeye, şunu niye şöyle yaptı, bunu niye böyle yaptı demeye. Bir kur için bundan daha saygısızca bir düşünce, bir fikir olamaz. Kendini Allah'tan büyük görmüştür. Sonsuz bir deryadan bir damla bile olmayan ilmini Allah'ın sonsuz ilmine ortak borçmuştur. Ya da Allah ayetinde vahyedip, şu şöyledir diyor, şunu şöyle yapmanız lazım diyor, öteki oradan kalkıp, baran alim böyle söylemiş, baran zat böyle söyledi, bizim cemaat böyle söyledi, benim şeyhim şöyle söyledi deyip, onu Allah'ın ilmünün, evet, vahyinin önüne koyar. Bu durumda o Allah'a evet, apaçık şirk koşmuştur. Vahve alaži ilsemâi ilâhun, vafil erdi ilâhun. O göklerde de ilahtır. Yerde de ilahtır. Göklerin de ilahidir. Yerlerin de ilahidir. وَهُوَ الْحَك۪يمُ Alim O hakim ve alimdir. Bu sefer Allah'ın alim ismi, hakim isminden sonra geldi. Bu sefer ne demek oldu? Önce geldiğinde Allah bilir ve Hikmetle yaratır. Allah hakim ve alimdir deyince, kuru uyarıp ikaz ediyor. Allah her şeyi hikmetle yapar. Allah bunu biliyor dedi. Allah ne yaptığını biliyor dedi. Allah'ı hesaba çekmeye kalkışma dedi. Göklerin de yerlerin de ilahi Allah'tır. Allah benim dedi. Yerde de gökte de. Senin de Rabbim, ilahın benim dedi. Onun için öyle saygısızlık yapıp Allah'ın emri karşısında, hükmü karşısında, vahyi karşısında öyle fikir beyan etme. Ve qala'llezine keferu la ta'tina zaa. Evet, o kafirler, inkarcılar dediler ki bize o kıyamet saati gelmez dediler kıyamet kopmaz Allah bizi hesaba çekmez dediler kul de ki onlara bela ve rabbi le tehtiyennekum alimil gıybi la ye'zubu anhu miskal zerre de ki onlara hayır bilakis o gaybi bilen Rabbime yemin ederim ki o size mutlaka gelecek. Onun ilminden evet, zerre kadar hiçbir şey dışarıda kalmaz. Pisema <fiz> bisemawati ve la fil <erd> Ne göklerde ne de yerde onun ilminin dışında zerre bir zerre yoktur. Bir zerre onun ilminin dışında kalmaz. وَلَا أَسْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِيلٍ evet. Ne küçük ne büyük Ne zerreden küçük ne de zerreden daha büyük Her ne varsa Hepsi Apaçık bir kitaptadır evet. Bu kitap levh-i mahfuzdur Bununla beraber Allah'ın kitabı da Levh-i mahfuzdan indirilmiştir Dolayısıyla Allah kitapta da kulları için her ne gerekiyorsa onu söylemiştir, anlatmıştır. İnne rabbeke alimun hakim. Muhakkak ki senin Rabbin alim ve hakimdir. Kalu subhane la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Bunu melekler söylüyorlardı. Sen sübhansın dediler ya Rabbi. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize bildirdiğinden, öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur dediler. Sen alim ve hakimsin. Alim ve hakim olan sensin dediler. Bunu melekler söylüyor. Allah meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım deyince melekler, yeryüzünde kan döküp fesat çıkaracak birini mi halife kılıyorsun dedi. Allah sizin bilmediğinizi ben bilirim deyince melekler evet, tövbe edip seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur dediler. İr <gülüyor> galeti İmrane: "Rabbi inni nazer tuleke maafi batni muharraran." İmran'ın karısı dedi ki: "Karınmdaki çocuğu hür olarak kendi irademle onu sana adadım." dedi. فَتَقَبَّلْ <fetakabbel> minni Bunu benden kabul et. inneke اَنْتَ السَّمِعُ Ali. Muhakkak ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Evet, kul dua ederken, Ya Rabbi sen benim sesimi işitiyor ve biliyorsun diye dua ediyor. Hazreti Meryem'in annesi. kud min envarihim sadaka onların bunların mallarından sadaka al hitap resul-ül efendimizedir onlardan sadaka al mallarından tutehruhum ve tutsihih bunun da onları temizlemiş olursun onları eskiye etmiş olursun. biha ve selli aleyhim evet. onunla onları temizlemiş olursun ve onlara selat et. Onlara selat et demek, onlara selavat oku demek değildir. Onun için selavat okumak sadece böyle Allahümme selli ala seyyidina Muhammed demek değildir. Çünkü selamın on sekiz farklı manası vardır. Onu destekle demektir. Sen de onları destekle demektir. Onlara yardım et. Salli aleyhim inne selâteke sekenun lehum Çünkü senin desteğin, senin selavatın onlar için sekinettir. ve allahu <Sessizlik> semî'un alim Muhakkak ki Allah Semey ve alimdir. Her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Ve in junuhu l-salmi fajnâ ala ve tevakkül ala Allah. Inna huwa semî al-alim. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, evet, sen de onlarla barış yap. Allah'a tevakkül et. Çünkü Allah semey ve alimdir. Eğer biriyle aramızda bir sıkıntı, bir sorun varsa, onlar barışa yanaşırsa, sen de onlarla ne yapman lazım? Barışman lazım. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Onun için Allah'a tevekkül et dedi. Allah'a güven. وَلِلّٰهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ Doğu da Allah'ındır. Batı da Allah'ındır. ve اَيْنَمَا تُوَلُّ <gülüyor> Hangi yana, ne tarafa dönersen dön, Allah'ın vecihi, Allah'ın cemali oradadır. İnnallâhe vâsi'un alim. Allah, ilmiyle her şeyi ihata edendir. Allah'ın ilmi her şeyden daha geniştir. Meserü'l-ı Dini Yunfiqûne Emûalêhum fi Allah yolunda mallarını harcayanların misali şudur ki kemesli habbetin en betet sibe senabile fi kulli zünbûle zünbûletin mîaetun habbe. Malını Allah yolunda İnfak edenlerin misali bir tane de yere bir tane ekiyor, o yedi başak veriyor, her bir başakta yüz tane var. Vallahu yudayifu limen yasha. Allah dilediği kimse için dilediği kimseyi arttırır. Ona kat kat fazla verir. Vallahu vasîun alim. Allah vasıh ve alimdir. Allah'ın ilmi her şeyi ihata etmiş. Allah'ın tecellisi her şeyi ihata etmiştir. Eğer biri Allah yolunda marını sarf ederse Allah ona bile 700 verir. Onun verdiği biri yüze katlar. Allah vasıla alimdir. Ne dedi bir de Vallahu yud'ifu limen yasha. Allah dilediği kimseyi arttırır. Dilediği kimsenin sevabını ya da marını arttırır demedi. Dilediği kimseyi arttırır. Neyi arttırıyor? Allah onu arttırıyor. Onun Hazreti insanlığını arttırıyor. Allah onun ondaki kerim isminin tecellisini arttırıyor. Neye karşılık? Allah yolunda marini infak etmesine karşılık. Şeytanu ye'idukum fakre. Şeytan size fakirliği vaat eder. Size fakirlikle korkutur. Ve ye'murukum bil fahsâ. Bir de size aşırılığı tavsiye eder. Aşırılığa davet eder. Fehşaya davet eder. Vallahu يَعِيدُكُمْ مَغْفِرَةً Allah da sizi mağfiretine davet eder. minhu ve وَفَدْلَةً Bir de sizi kendinden bir fazilete davet eder. Vallahu Wasi'ın Alim. Allah Wasi ve Alim'dir. İlim ile her şeyi kuşatandır, ihata edendir. Her şeyden geniş olandır. Zatıyla her şeyi ihata etmiş olandır. Ve şemsu tecrübe li müstakarin la hazalı ke aziz alim. Güneşin Allah'ın kendisine tayin ettiği yürüngede yüzmesi aziz ve alim olanın takdiriyledir. Avlem yasiru fil earth. Onlar yer gözünde dolaşmadılar mı? Kayın zuru keyfekane akibetül ledine min kablihim kendilerinden öncekilerin akibeti nasıl olmuş ona bir bak bakmadılar mı? Onlardan ibret almadılar mı? Ve kanu eshed minhum onlar kuvvetçe onlardan daha şiddetliydiler. ve kane Allahu li yajizehu min şeyin onlar hiçbir şeyle Allahı aciz Bırakamazlar, bırakamadılar. Biz semawati wala fil Ne göklerde ne de yerde. Hiç kimse hiçbir şeyle Allah'ı aciz bırakamaz. İnne alimen kadirah. Allah her şeyi bilendir ve her şeye kadir olandır. Gücü her şeye yetendir. allahul <gülüyor> min Allah odur ki önce sizi zayıf olarak, güçsüz olarak yaratır. Yani bebek olarak dünyaya gönderirken güçsüzdür. Zemme ceale min ba'di Sonra o zayıflıktan, güçsüzlükten sonra güç verir, onu kuvvetlendirir, kuvvetli olur. Yani büyürsünüz. Sümma ja'ale min ba'di quwwati da'f. Sonra o güçlü durumdayken tekrar ona yaşlılık, ihtiyarlık gelir. Tekrar güçsüzlük ona verir. Ve şeybe ona yaşlılık gelir. Yahluqu mayyasha. O til ile yaratır ve huvel alimul kadir. O her şeyi bilen ve her şeye kadir olandır. Vallahu halaka min turab. Allah olur ki sizi topraktan yarattı, sünne min nutfe. Sonra sizi bir nutfeden yarattı, sünne cealekum azvaca. Sonra sizi çiftler yaptı, zevceler yaptı. Ve ma tahmilu min unsan ولا تدعو الا بعلمه hiçbir dişi gebe kalmaz hiçbir kadın gebe kalmaz ancak Allah'ın ilmiyle ilminin dahilinde gebe kalır gebe kalır ve doğurur uma <gülüyor> yu min mu'ammerin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab. Ömründen bir şeyin artması da ömründen bir şeyin azalması da hepsi Allah'ın ilminin dahilindedir. Hepsi bir kitapta yazılıdır. Yani Allah takdir etmiş ömrü kısa veya uzundur. Hepsi bir hükme bağlanmıştır dedi Allah. İnne zalike alallahi yasir. Allah için bu kolaydır dedi. Herkese bir ömür takdir etmiş olması her şeyi en ince ayrıntısıyla bilmiş olması Allah'a kolaydır dedi. Yani Allah'ın ilmi sizin ilminize benzemez. Ve indehu mefatihul ıgayb. Gayb'ın anahtarları onun yanındadır. La y'allemuha illa huve ve y'allemu ma fil berri vel vehr. Onları ancak hem karada hem denizde bilen odur. Ve ma tesgutu min verekhetin. Hiçbir yaprak düşmez ki, illa ya'lamuha ve la habbetin fi zulumatin fi zulumatil ard ancak o onu bilir ağaçtan bir yaprak düştüğünde o onu bilir yerin karanlığındaki habbeyi daneyi bilir ularet bin ve ya biz, illa fi kitabin mümin. Yaş ve huru, her ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Mümin olan kitapta kayıtlıdır. Ve minennâsi ve'devâbi ve'l-en'âmi muktelifun elvânuhu elvânuhu İnsanlardan ve hayvanlardan renkleri ayrı ayrı, farklı farklı olanlar vardır. Kezalik'e innema yakşallah'e min ibadihil ölema. İnsanlardan ancak Allah'ın kullarından ancak alim olanlar kaşyet duyar. İn allah'e azizün gafur. <gülüyor> Bahka ki Allah Aziz ve gıfurdur. Allah'tan ancak alimler layıkıyla haşyet duyar. Huşu demek tüylerin diken diken olması manasına gelir. Allah'ın huzurunda durmayı tatmaya denir. Huşu, haşyet duymak. Kullarından ancak alim olanlar neye alim? Allah'a alim. Allah'ı ne kadar biliyor, ne kadar tanıyorsa o kadar alim, o kadar Allah'tan haşyet duyar. Alim olmanın ölçüsü Allah'a haşyetle ölçülür. Biri Allah'a karşı hoşu duymuyorsa o alim değildir. Alim değildir ama ona cahil denmez. Çünkü cahilin karşılığı alim değil, cahilin zıtti ikan sahibi olmamaktır. Yakın sahibi olmamaktır. Biri bilgili olabilir. Bilgisi ne kadar çok olursa olsun. Eğer Allah'tan haşyet duymuyorsa nedir o? Yakın sahibi olamamış demektir. Bildiğini zannediyor. Herkes onun bildiğini zannediyor. Ama o cahildir aslında. Yakın sahibi olmadığı için yalnız. Evet. Rabbin meleklere insanı yeryüzüne halife kılacağım dedi. قَالُوا اَتَجْعَلُوا ف۪يهَا مِنْ يُفْسِدُوا ف۪يهَا وَيَسْف۪يكُدِّمَا evet. Melekler dediler ki Ya Rabbi sen yeryüzünde vesat çıkaran, kan döken birini mi halife kılıyorsun? نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ Biz seni hamdinle tesbih ediyoruz. Ne demek oldu? Yani biz insandan halife olmaya daha layık değil miyiz? Dediler. Fikir beyan ettiler. Nukaddisu lek. Seni takdis ediyoruz. Tesbih ediyoruz. Kale inni Alemu ma la te'lemun. Allah buyurdu ki, muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Benim bildiğimi siz bilmiyorsunuz. Ve'alleme Adem el-esmae kulleha Ve biz Adem'e bütün isimleri talim ettik. Bütün isimlerimizle O'na tecelli edip O'nu O'na tanıttık. Thumme aradnahum, Thumme aradahum ale melaike Sonra O'nu meleklere arz ettik ve kâle enbiyoni bi sonra meleklere dedi ki bu isimleri hakikatiyle beraber anlatın söyleyin nedir bunlar in kuntum siz doğru düşündüğünüzü zannediyorsunuz. Eğer doğru düşünüyorsanız, hadi anlatın bakayım. Anlatın. Eğer biliyorsanız bunları, bu durumda halifeliğe siz layık olursunuz. Qarûl Subhane, la ilmê lêna illa ma âlîmtena, inna ke antel alîmûl hakîb. Melekler dediler ki, yani haşa dediler. Subhan olan sensen. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Biz bir şey bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz yani. Evet. Allah kâle ya Adem, enbîhüm bi esmâihim. Allah bu sefer hitabı Adem'e yaptı. E, Ey Adem dedi, bunları isimleriyle beraber anlat. Allah'ın Rab oluşunu, Rahim oluşunu, Kerim oluşunu, Ekrem oluşunu anlat dedi. Allah'ın bu isimleriyle sana tecelli ettiğini anlat dedi. Melekler bundan habersizdir. Bu konuda bir bilgileri, ilimleri yoktur. Allah kuruna bütün isimleriyle tecelli etmişti. Çünkü meleklerin böyle Allah'ın isimlerinden haberleri yoktur. Allah hangi ismiyle hangi varlığa tecelli etmişse sadece kendisinde tecelli eden ismi bilir. İnsanı hazreti insan yapan, melekleri secde ettiren neymiş? Allah'ın isimleriymiş. Bu isimleri bilmesiymiş yalnız. Bu isimleri haber vermesiymiş. Eğer nerede mürebbi olması gerektiğini bilmiyor, mürebbiliği nasıl yapması gerektiğini bilmiyorsa, nerede rahmet etmesi gerektiğini bilmiyorsa, bu rahmeti nasıl tadıp nasıl tattırması gerektiğini, nasıl öğretmesi gerektiğini bilmiyorsa Allah'ın bütün isimleri böyle. O, esmadan mahrum kalmıştır. O, Allah'ın kendisine bahşettiği şerefi tanıyamamıştır. Ya da İslami dini Allah'ın emirlerinden ibaret zannedip, işte namazı kılıyoruz, orucu tutuyoruz, şunu yapıyoruz, vazifemizi yaptık, cenneti hak ettik diyorsa, bu, şeytanın yüzde yüz kandırmasıdır. Bu şeytana tabi olmaktır. Allah bizden isimlerini, esmayı göstermemizi istiyor. Kendisine ayna olmamızı, kendisine halife olmamızı temsil etmemizi istiyor çünkü. Eğer biri bunu anlamadıysa hiçbir şey anlamamıştır. Ne dini anlamış, ne kitabı anlamış, ne Allah'ı anlamış, ne peygamberin gönderiliş gayesini anlamış, ne kendini anlamıştır. Allah Adem'e bunların bunları isimleriyle beraber bu nedir anlat dedi. Felemma evet. anba'ahum anba'ahum bi esmaihim. Adem isimleriyle beraber onun ne olduğunu anlatınca kale elem aqul lekum Allah buyurdu ki ben size demedim mi? a'lemu gayba samawati vel erd. Semavatın, göklerin ve yerlerin gaybının âlimi olduğumu söylemedim mi size? Ve a'lemu ma tubdune ve ma kuntum taktubun. Bir de sizin açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de biliyorum demedim mi? Demek ki Allah önceden söylemiş onlara. Bunu bilmeniz gerekmez miydi? Emmen hu kanaitun ana el-leyl ve qaimen yahzuru'l ahirete ve yerju rahmete Rabbi. Yoksa o gece saatlerinde kalkıp secdeye kapanıp ayakta durarak o vazifesini yapan, akıletin hesabını yapıp Rabbinin rahmetini isteyen kimseyle, kul hel ye yalemune ve ledine la yalemune innema yetezkeru ulul alba. O Rabbinin rahmetini uman kimseyle o bilmeyenler bir olur mu? Böyle yapmayanlar bir olur mu? Bunu ancak gönül sahipleri anlar. Ulul elbab, gönül sahipleri. Gönüllerini çalıştırmış olanlar anlar. Gönlüyle gönlünü açanlar anlar. Ey ümmetler! Kimden ben mutlaka Allah'ın yanına Ey iman ettiğini iddia edenler, sizden kim dininden dönerse, ve mutlaka Allah'ın yanına dönecektir. Allah onların yerine bir kavim getirir ki, başkalarını getirir ki, onları sever ve onlar da Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. E izzetin alel müminin onlar müminlere karşı zillet sahibidirler tevazu sahibidirler müminlere karşı boyunlarını bükerler e izzetin alel kafirin kafirlere karşı da küfredenlere nankörlere karşı da izzet sahibidirler onlara karşı aziz dururlar Yücehildüne fi sebirillah. Onlar Allah yolunda cihad ederler. Velaye kafune leûmeten laim. Onlar leûmedenin, eleştirenin, çekiştirenin leûmünden, eleştirmesinden, çekiştirmesinden korkmazlar. Zalike <gülüyor> fedullah. Bu Allah'ın faziletidir, fazlidir. Yühtihi men yeshâ. Allah onu dile dîne verir. Allah onu dileyene verir. Vallahu vasîun alîm. Allah'ın ilmi her şeyden geniştir. Allah'ın tecellisi her şeyden geniştir. Rahmeti her şeyden geniştir. onlar Allah yolunda cihat ederler. Cihat ceh demektir. Çaba gayret demektir. Ne için? Kime karşı çaba gayret? Önce kendi nefsine karşı cihad. Cihad etmek demek, savaşmak demek değildir. Savaşmanın ismi mukatele'dir. Karşılıklı birbirini katletme, mukatele. Cihadın içinde bu da yer alır bir ev. Cihadın içinde bu da yer alır. Hayat baştan sona her nefeste cihad vardır. Allah için mücadele vardır. Cihad Allah için çaba gayret sarf etmek. Galip gelmek için. Neye galip? Nefse galip. Şeytana galip. Dünyaya galip gelmek için. Hakta durmak için mücadele, mücahede etmesi gerekir. Savaş ne zaman gerekir? Mukatele ne zaman gerekir? Ne zaman ki, evet, birileri Allah ile arana gir, girdiyse, Allah'a kul olmanı kabul etmedi, edemediyse, bulunduğun yerden seni sürmeye çalıştıysa, bu durumda ne yapman lazım? Yapacakın başka bir şey kalmamıştır. Onun için cihat deyince kelimeyi doğru anlamak gerekiyor. Allah ya yuhellezine amenu dedi. Ey iman ettiğini iddia edenden sizden kim dininden dönerse. Dininden dönmekleymiş. Dininden dönmek Allah sizin yerinize başka bir kavim getirir, topluluk getirir dedi. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever dedi. Kim Allah'ı Allah'ı sevmekten vazgeçerse, sevmekten dönerse o dinden çıkmıştır dedi Allah. Özelliklerini anlatayım. Ezilletin alen müminin. Onlar müminlere karşı tevazu sahibidirler. Ama bugün bakıyoruz cemaatler özellikle birbirine atıyor. Zillet sahibi değildir. Ne sahibidir? İzzet sahibidir. Ben diyor daha şerefliyim. Ben daha azizim ondan dedi. Biri böyle yaparsa dininden dönmüştür. Aynı şekilde kafirlere karşı aziz olması gerekirken bakıyorsun kafiri övüyor. Onlar böyle kazandılar. Onlar böyle bilimde ilerlediler. Yok teknikleri böyleymiş. Yok şeyleri şöyleymiş. Bakıyorsun onu övüyor. Kafire karşı Evet, zillet sahibidir, mümine karşı izzet sahibi olarak duruyor. Bu mümin değildir. Bu dinden çıkmış, dininden dönmüştür dedi Allah. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Allah'ı sevmiyorsa biri <gülüyor> dininden dönmüştür. Evet, Bir de ne dedi? Yücehidune <gülüyor> fisebilillah. Onlar Allah yolunda cihat ederler. Evet, müminler Allah'ı sever, Allah onları sever. Müminlere karşı zillet sahibi, tavazu sahibidir. Kafire karşı izzet sahibidir. Bir de Allah yolunda cihad eder. Allah yolunda cihad etmek ne demek? Allah'ın Allah'a giden yolu açmak için çaba gayret sarf eder demektir. Beni ilgilendirmiyor diyorsa cihad etmiyor demektir bu. Hem kendisi Allah'a gitmeye çalışması lazım... Hem Allah'a giden yolu açmaya çalışması lazım. Yoksa cihad etmiyor. Allah yolunda cihad etmiyor demektir. Allah yolunda cihad etmek demek bu tek başına olan bir şey değildir. Kendi gönlündeki mücadeleyi, cihadi, cihadi tek başına yapar ama iş Allah yolunda cihada gelince bunun cemaat halinde olması gerekir. Çünkü Allah topluluğu, cemaati, ümmeti söyledi burada. Evet, bir de ne dedi? وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا۪ي Onlar levmedenin, eleştirenin, çekiştirenin, dedikodu yapanın sözüne bakmaz. Korkmaz ele şeylerden. Barıncaçılar şöyle söyledi, anam şöyle söyledi, dedem şöyle söyledi, komşular böyle söyledi. Başkalarının söylemesine Laimin levmetmesine bakmaz dedi. Korkmaz dedi. Evet, sonra ne dedi? Zalike fetullah. Bu Allah'ın faziletidir. Bu en büyük fazilettir. Allah'ın kuluna bahşettiği en büyük şereftir. Fazilet olmazsa ne? Faziletin zıdı nedir? Zillet. Böyle olmayanlar zelildir, zillettedir. Böyle olanlar faziletini evet. Allah'tan alır. Şerefini Allah'tan alır. يُطِهِي men yasha dedi. Allah onu dilediğine verir. Kim bunu Allah'tan isterse, gereğini yapmaya çalışırsa Allah bunu ona verir dedi. Allah vasî ve alimdir dedi. Her şeyi, her şeyden geniş olandır. İlmi her şeyden geniş olandır. Her şeyi hata edip kaplayandır. Ve yes'eluneke anil ruh. Onlar sana ruhtan sorarlar. Kim soruyor? Yahudiler soruyor. Resulullah Efendimiz'e gelip ruh nedir diye soruyorlar. Kul de ki onlara el ruhu min emri Rabbi de ki ruh Rabbimin emrindendir emrinden ve ma utitum mine'l ilmi illa kalil ondan o ruhtan size bir ilim verilmemiş ancak çok az bir bilgiye sahipsiniz bu konuda kim? Yahudiler Evet, Yahudiler ruh hakkında çok az bir bilgiye sahiptir. Ama Yahudiler az bir bilgiye sahiptir diye müminler de az bir bilgiye sahip olmak zorunda değildir. Allah bunu Yahudilere söyledi. Bunun içinde ne dediler? İşte Allah buyurmuş ki siz Ruh hakkında çok az bir bilgiye sahipsiniz. Onun için biz ruhu, ruhu bilmiyoruz dediler. Ruhu biliyoruz. Allah tanıtırsa bildirirsin. Allah'ı seversek, tercih edersek, Allah'ın buyurduğu gibi, Allah bizi faziletli kılarsa, müminlere karşı zillet sahibi olursak, müminin önünde eğilirsek, beyinden dolayı? imanından dolayı, Allah dediğinden dolayı. Eğer Allah'a nankörlük yapanlara, küfredenlere, kafirlere, kafir nankör demektir. Hakikati örten demektir. Onlara karşı izzet sahibi olursak, Onlara karşı aziz durursak neyle? Önce ilminle aziz durman gerekiyor. Onun senin karşında konuşamaması gerekiyor. İki kelime söylüyor, sen cevap veremiyorsun. Bu izzet değildir. Müminin izzeti böyle olmaz. Sen ki müminsin, Rabbini bilmelisin, tanımalısın, bunu anlatabilmelisin. Allah onlarla en güzel şekilde mücadele et dedi. En güzel şekilde. Senin yanında nasıl bir kafir konuşabilir? Bir müşrik nasıl karşında konuşabilir? Bir Yahudi, bir Hristiyan, bir müminin önünde nasıl konuşabilir? Bu nasıl yakışsın? Eğer biri kendi davasını, dinini savunamıyorsa o o dine mensup olur mu nasıl olsun yani bilmiyorum ama işte yapıyoruz bilmemek olmaz Allah ne buyurdu İman da bellidir küfür de bellidir dil iman etsin dil yani küfür etsin iman eden bir delille de iman etsin küfür de bir delille de küfür etsin deli delini getir diyor. Gerek neyse onu getir bakayım. Beni ikna et diyor. Eğer iman edeceksen bir delil de iman etmen lazım. Benim delilim şudur. Bundan dolayı iman ediyorum. Eğer biri kafir ol olacaksa o da delilini getirsin. Ben de bundan dolayı kafir oluyorum desin. Yan yana koyalım. Bakalım kim haklıdır? Kim haklıdır? Allah haklıdır. Biz bunu yapamayınca konuşamıyoruz tabii. Niye? Bilmiyoruz. Yani yani alim olamamışız. Allah'ın Allah'ı tanımayı, Allah'ı bilmeyi, kendimizi tanımayı, kendimizi bilmeyi en öne koymamışız. Allah'ın ilk emri okuydu. Rabbinin ismiyle oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku dedi. Okumadınsa hiçbir soruya cevap veremezsin demektir bu. Eğer Allah'ın ilk emri okuysa İlk soracağı soru da budur. Okudun mu diye soracak yani. Okumuş musun? Okudun mu? Ne kadar okudun? Neyi okudun? Rabbinin adına okudun mu? Bütün varlığı, bütün kainatı, kendini Rabbinin adına okudun mu? Beni Allah yaratmış. Yoktan yarattı dedi. Yoktan yaratmak ne demek? Kendinden yarattı demektir. Bütün vasıfların Allah'a aittir. 50 sene, 100 sene önce yoktun, şimdi varsın, hiç yoktun. Bir 50 sene, bir 100 sene sonra da gene burada olmayacaksın. Kimse seni hatırlamayacak bile. Senin gibi birinin dünyaya gelip gelmediğini bile kimse bilmeyecek. Kim biliyor? Kim bilir? Allah bilir. Önce de biliyordu, sonra da biliyor. ruhtan az bir bilgi verilmiş dedi. Ruh bizim hakikatimizdir, bunu biliyoruz. Allah'ın nefettiği ruhtur. Kendinden nefettiği. Nefektu min ruhi. Ben ona ruhumdan nefettim dedi. Yani sen Allah'tan ruh taşıyorsun. Allah'ın bütün güzelliği üzerinde demektir bu. Onun için Hazreti insan olmuşsun. Ama biri, Hazreti insan olmayı tercih etmezse ne olur? Allah dünyayla bağlantısını kurması için, kemara ermesi için bedeni ruha binek olarak vermiştir. Yani beden, ruhun eşeğidir. Eğer biri bedenin ruha ait bir binek olduğunu, eşek olduğunu anlamazsa, kendini eşek zanneder o zaman. Kendini eşek zanneder, Eşekten de farklı olmaz yani. Sadece dünyayı biliyor, dünyanın peşinden koşuyor, dünya hayatını biliyor, dünyaya ait hesap yapıyor. Bunun eşekten bir farkı yoktur. Allah'ın kendisine ne ruhu yok saymış, ruhu bin, yani o bineni binilene feda etmiştir, kurban etmiştir. Dolayısıyla, ahireti dünyaya kurban etmiştir. Evet, ruhu tanımak lazım. Ruhu tanımak demek, kendini tanımak demektir. Eğer insan kendini tanımıyorsa, neyi tanıyor, neyi biliyor? Neyin alimidir neyinin âlimidir? İnsanın, insandan, insana insandan daha yakın ne vardır? Kendini tanımıyor, bilmiyor. Ne olduğunu, nereden geldiğini, ne yapması gerektiğini bilmiyorsa, Allah'ın kendisine nefrettiği ruhu tatmıyorsa, yani Allah'ı kendinde tatmıyorsa, o neyi biliyor? Onun başını önünden kaldırmaması lazım, utanması lazım, kendinden utanması lazım. Daha kendini bilmiyor. Bunun sebebi dışarı bakmasından dolayıdır. Dışarı. Başkalarına bakmasından dolayıdır. Allah'ın kendisine nefettiği ruhu kendinde aramalıdır. Kendini anlamaya, düşünmeye, tefekkür etmeye çalışmalıdır. Allah onu ona anlatır. Evet. Allah yolunda cehd ederse, Allah'a koşarsa onu bulur. Allah'a koşarken kendine koşmuştur. Kendine koşuyor demektir. Evet, daha önce anlatmıştım. Allah birine perdeyi açıp ona onun ruhunu gösterirse ya da onun ruhunu başkalarına gösterirse bir tek ruhun üzerinden perde kalkarsa canlı varlık kalkıp kalmaz. Hepsi ölür. Nasıl ölür? Muhabbetten. Bu inanılmaz bir şeydir. Akıl bunu almaz. İnsan muhabbete nasıl ölüyor? Hiçbir canlı varlık kalmaz. Çünkü o Allah'tan. Allah'ın nefreti yoradır. Ancak o zaman kul kendini tanımış olur. Allah'ın kendisine nasıl bir şeref bahşettiğini, nasıl kıymetle değer verdiğini anlamış olur. Dolayısıyla o ruh Allah'tan aynı zamanda Rabbinin tecellisini anlamış ve tanımış olur. İşte Allah'ın cemarını müşahede edecek olan Allah'ın o kuruna nef ettiği ruhtur. O müşahede ediyor. Allah'ın nuru, Allah'ın nurunu görüyor yani. Allah'ın nefreti, ruh, Allah'ın cemalini müşahede edebiliyor. Baş gözüyle değil. Evet. Allah'ın cemalini müşahede, bu dünyada var dediğimizde <gülüyor> öyle trene bakar gibi bakanlar sanki baş gözüyle görecekmiş gibi vay nasıl böyle bir şey olur dediler. Sen kendinden mahrum kalmışsın. Sen kendini tanımıyorsun, sen yani direne bakar gibi bakıyorsun, insanlar da öyle baksın istiyorsun, öyle olmaz. Ne buyurdu? Allah kişiyle kalbi arasına girer dedi. Allah söyledi, kişiyle kalbi arasına girer. O zaman sen nerede bu tecelliyi müşahede ediyorsun? Kendinle kalbin arasında bunu müşahede ediyorsun. O müşahade ettiğin yere Ahfa denir. Ahfa. Allah'ın tecelli, gönülde tecelli ettiği makamın ismidir. Senin gönlünde. Ahfa demek, gizlinin en gizlisi demektir. Bir kuldaki en gizli yeri demektir. Bunun için senin o gizli yeri, kendindeki o gizli yeri keşfetmen gerekir. Oranın açılması gerekir. Nasıl yapacaksın bunu? Bunu yapan biriyle beraber olman gerekiyor. Yani müşrik camille beraber olman gerekiyor. O bunu seni sana tanıtır. Sana dışarıdan bir şey vermiyor. Seni sana tanıtacak. Bütün kerametler işte o Allah'ın nefettiği ruhtadır. Onun için zaman ve mekan söz konusu değildir. Bir anda arşa çıkabilir. Bir anda. Bir anda dünyanın öbür ucunda olur. Bir an. Bir kelime konuşturmadan bunu yapar. Allah Hazreti Süleyman'ı anlatırken o Belkıs'ın tahtını kim bana getirir dediğinde birkaç günlük yoldur orası. Ne buyurdu? Yanındaki bir ifrit yani cinlerden bir tane güçlü bir ifrit dedi ki sen yerinden kalkmadan ben bunu getiririm dedi. Belkıs'ın tahtini o iki günlük yoldan buraya getiririm dedi. Yanındaki duran bir kul bu kul veli bir kuldur. Dedi ki sen gözünü kırpmadan getiririm onu dedi. Ve Süleyman onun yanında hazır buldu. Nasıl yaptı bunu? Ruh bedene hükmediyor, beden artık ruhun hükmündedir, emrindedir. Ruh bedene tecelli ediyor. Evet, bir anda onu alıp getirdi. Kim söylüyor? Allah söylüyor. İsmi Asaf'ti, aynı zamanda Hz. Süleyman'ın da veziriydi, buna beraber akrabasıydı. Hz. Süleyman onun böyle bir kerametinin olduğunu bilmiyordu. Niye öyle söyledi acaba? Allah bize öğretiyor. Sende böyle bir özellik vardır. Bunu Allah vermiş. Ama hayvana bakar gibi insana bakanlar, onu hayvan gibi görür. Niye? Kendisi hayvandır onun için. Melekler neden Adem'e secde ediyor? Ne buyurdu? Adem'e secde et demedi. Ben ona ruhumdan nef ona secde et dedi. Allah'ın bütün isimleri ruhtan mevcut. Dışarıdan Dışarıdan bunu öğrenmiyor. Bu özellik O'nda var. Bu bilgi zaten O'nda var. Evet. Ruhu tanımadan kedimizi nasıl tanırız? Onu tanımadan da ne buyururdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ''Men arefe nefsehu ve khed arefe rabbehu. Kim nefsine arif olursa, nefsini tanırsa, bilirse deydi yalnız nefsini arif olursa Rabb'ini arif olur. Kim nefsini tanırsa Rabb'ini tanır. Nefsini demek hakikatini, özünü, kendini tanırsa Rabb'ini tanır, tanımış olur. Onun için elim ile marifet arasında fark vardır. Elim Herhangi bir konuda malumat sahibi, bilgi sahibi olduğumuzda da ona ilim denir. Ama onu tasdik etmemiz gerekmez. Herhangi biri bir şey söyler, o konuda bilgi sahibi oluruz, kabul ederiz veya etmeyiz. Bu başka bir şey. Ama marifet öyle değildir. Marifet, onun özünü, hakikatini, gerçekini bilmektir, tanımaktır. Bu da neyle olur? Allah'ın bildirmesiyle, öğretmesiyle, göstermesiyle olur. Allah gösterince, tanıtınca, bildirince o arif olur. Arif, ilim, aklını kullanırsın, bilgi sahibi olursun, ama marifet böyle değil. Gönlün şahitliği gerekir. Gönül şahit olması gerekir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, buyuruyor ki, akıllı insan o kimsedir ki ebedi hayatının hesabını yapar. Ebedi hayatının hesabını yapar. Allah'ın hesabını yapar. Akılsız da o kimsedir ki dünyaya meyleder, dünyaya dalar. Biri aklını Allah yolunda kullanmıyorsa, o akla akıl denmez. Ekmeği düşünüyorsa, suyu düşünüyorsa, yatmayı düşünüyorsa, böyle bir akıl eşekte de var. O da düşünüyor o kadarını. Eşek akıllı bir varlıktır. Allah'ın verdiği akıl bu midir? Resulullah Efendimiz akıl dinimin aslıdır dedi. Onu kullanman gerekiyor. Allah yolunda. Allah'ı anlamak için, kendini anlamak için. Kendini anlamadan Allah'ı nasıl anlayacaksın? Kendini tanımadan Allah'ı nasıl tanıyacaksın? Daha kendini tanıyamamışsın. Daha Allah'ın sana verdiği şerefi taşımaya bile çalışmıyorsun. Ben diyor kendine vehmi bir benlik, hayali bir benlik veririp, evet ne yapıyorsun? Onu hakikatinin önüne koyuyorsun. Evet sen Hazreti İnsansın. Ya bu şerefe layık olur ya da bunu kaybedersin. Kaybedenleri Allah ne buyurdu? Onlar hayvan gibidir. Hatta hayvandan daha aşağı dedi. Hayvanın da bir şerefi var Şimdi, Hayvana hakaret olur. Mesela Allah buyurdu ki, akletmez misiniz? Yani aklınızı kullanmaz mısınız? Tefekkür etmez misiniz? Tefekkür biraz daha farklıydı. etmek aklı bir daha çalışmak çalıştırmak demekti. Tefekkür etmek. Bir şeyin üzerinde tefekkür edip onun incelikini, hakikatini anlamaya çalışmak demek. Tefekkür. Tefakkuh etmez misiniz dedi. Tefakkuh derinlemesine düşünmek demek bu sefer. Derin derin düşünmek. Şuur misiniz dedi. Onlar şuur etmiyor dedi. Şuur daha farklıymış. Şuurda düşürmeye benziyor ama şuurla düşürmek bir değildir. Tefekkür etmek bir değildir. Akletmek bir değildir. Çünkü şuur gönlün fiilidir. Ruhun fiilidir. Bütün bunlara beraber ne buyurdu? Tedebür etmez misiniz? Tedebür demek mananın arkasındaki manayı anlamak demektir. Herhangi bir ayet okuyorsun, bir manası vardır. Onun arkasında da bir manası vardır. Anlayıp ne yapacağız? Tedbir alacağız, tedbir. Tedbir alacağız. Allah'ın gazabına uğramamak için tedbir almamız gerekiyor. Bütün bunlar için ahletmemiz, fikretmemiz, tefekkür etmemiz, tedbir etmemiz gerekir. Şehretmemiz gerekir. Cehenneme gitmemek için. İnsanlığımızı kaybetmemek için bütün bunlar lazımdır. Hepsine kısaca toptan Allah ne diyor, ne buyuruyor? Okumak diyor, ikra diyor. Oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Oku ki ilim sahibi olasın, bilgi sahibi olasın. Aklını o bilgiyle kullanabilirsin, çalıştırabilesin. Sen akla bilgi vermezsen akıl neyi kullanacak? Akıl bir alet. Sen onun eline ona hangi bilgi verirsen ona göre çalışır çünkü. Onu kullanacak. Yani şu doğru müdür yanlış midir dediğinde ona verdiğin bilgiye göre o çalışacak. Kendindeki tasavvura göre çalışacak. Onun için önce akla doğru bilgiyi verip okumak gerekir yani. Doğru bilgi, hak bilgi, hakiki bilgi nedir? Allah'ın vahyi. akletmekle şöhretmek arasında evet, başka bir fark daha var. Şöhretmek aynı zamanda az hayırlı olanla çok hayırlı olanı az şerli olanla çok şerli olanı birbirinden ayırt etmek. Ayırt eden şuurdur. Akıl değil. Eğer biri Ebedi olanla fani olanı birbirinden ayırt etmemişse, dostunu düşmandan ayırt etmemişse, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan ayırt etmemişse Allah'a göre, o zaten etmemiş o aklını bile kullanamamış demektir. Allah kullanılmayan akla akıl demiyor. Aklı vardır ama kullanmamış. İşte cahil budur. Bu deli değildir. Deli başka. Evet. Bir de Allah'ın ilmi olan kader vardır. Bu konu çok önemli bir konudur. İmanla ilgili çünkü. Kadere iman takdire iman. Ben bu konuyu şöyle kısa, özetle anlaşılsın diye kısaca söyleyeyim. Sonra Allah'ın isimlerini anlatırken Allah'ın Kadir isminde onu anlatmayı düşünüyorum. Kadir'i. Allah nasıl takdir ediyor, nasıl takdir etmiş, neyi takdir etmiş, bize bıraktığı adam neresidir? Onu anlamak gerekiyor. Evet, Kader Allah'ın ilmidir. Allah bir şeyi yaratmadan da biliyor. Ama kul ancak olanın bilgisine, malumatına sahip olabilir. Ama Allah'ın bir şeyi bilmesi, onun olmasını bile gerektirmez. Önce bilir, sonra yaratır. Yaratmadan biliyor. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, müşrikler dediler ki, lev ma ma eşrekna. Müşrikler dediler ki, eğer Allah dilemeseydi, biz şirk koşmazdık, dediler. Onların kadere imani bu şekildedir. Bunu Allah söylüyor. Bizimle ne alakası var, şimdi hep beraber göreceğiz. Evet, müşrikler dediler ki, Allah dilemeseydi, biz şirk koşmazdık. Yani Allah neyi diliyorsa, o oluyor. Bizim bir gücümüz yok, dediler. Bu, Kaderi bu şekilde iman müşrikliktir dedi Allah. Allah kuluna irade vermiş. Tercih etme hakkı vermiş ona. İradeyi vermiş ki irade edelim diye. İrade edip tedbir alalım diye. Bunun için peygamberler gönderiyor, kitap gönderiyor. Ne diyor? Tercihini yap. İrade et diyor. Allah hak da bellidir, batıl da bellidir. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dilyen tercihli imana yapsın, dilyen kafir olsun dedi. Sen serbestsin dedi. İradeyi ben sana vermişim, onun için. Senin tercih hakkına karışmam, dokunmam dedi. Kim Allah'tan, kim dininden dönerse dedi. Onların yerine kimi getiriyormuş? Kendisini seven. Kendisini sevdiği. Tercihini yapıyor. Tercihini Allah'a yapıyor. Allah'ı sevmeye yapıyor. buna beraber gereğini yapıyor. Allah yolunda cihat ediyor. Müminlere karşı zillet sahibidir. Kafire karşı azizdir. Levmedenin levminden korkmaz. Endişe etmez. Allah yolunda cihad eder dedi. Bu, Allah'ın faziletidir dedi. Allah ile şereflenmektir dedi. Allah bunu dilediğine verir dedi. Ne demek? Kim bunu dilerse, kul kendisi için neyi dilerse, Allah da onun için onu diler. Dünya hayatı, ahiretin yanında, ebedi hayatın yanında, insanın yanında, bir nokta bile değildir. Bir avuç toprak bile değildir. İnsan, kendi kıymetini, şerefini bilmediği için, Allah'ın kendisine verdiği şerefi anlamadığı için bir avuç toprağa minnet ediyor. iki günlük dünya hayatına tenezzül ediyor. Evet. Müşrikler öyle söyledi. Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık. Eğer biz hayır ve şer Allah'tandır dersek hayır <gülüyor> ve şerrihi minallahu ta'ala amıntü. Amıntü'yi okuyoruz. Ne dedik bu sefer? Hayrı da Allah diliyor, şerri de Allah diliyor. Allah'tandır hepsi dedik. O zaman biri kafir olsa Allah'tandır bu desin. Ya, günah işlesin, bu Allah'tandır desin. Hayr da de ondan, şer de ondan. Ne yapıyor? Günahını Allah'ın üzerine atıyor. Atmış oluyor. Çalışmıyor, tembel tembel oturuyor. Rızkımız bu kadardır diyor. Hadi bakayım. Tembelliğini Allah'ın üstüne atıyor. Allah çalışın demedi mi? Rızkınızı arayın demedi mi? Dedi. Bunu söylemek şirktir. İnsanı müşrik yapar yani. Allah'a iftiradır çünkü. Sen Allah'a iftira atıyorsun. Çabanı gayretini sarf ediyorsun. Allah neyi takdir etmiş de, ne buyurdu? Cuma namazını kırıp bitirdikten sonra Allah'ın sizin için takdir ettiklerini yeryüzünde dağılıp arayın dedi. Ben sana takdir etmişim rızkını. Sana düşer, onun peşinden koşmaktır dedi. Allah nasıl öğretiyorsa öyle öğrenmemiz lazım. Ya da arabayı hızlı kullanıyor, gidiyor birbirine çarpıyor, takdir diyor, kaza diyor. Ne kazası, ne takdiri? Sen yaptın. Senin suçun bu. Bu cinayet cezasıdır. Kim bunu böyle yaparsa o cinayet işlemiştir. Orda onun kusuri varsa, eksiği varsa, yanlışı, ihmali varsa o cinayet işlenmiştir. Ona kaza denmez. Kaza o değildir. Evet, Allah dilemezse, dilemediyse siz dileyemezsiniz dedi. Senin dilemen Allah'ın dilemesi içindedir dedi. Allah'ın bir hükmü vardır. Kainatın bir düzeni, nizami, intizami vardır. İnsan için de bu böyledir. Allah katında insan bir kainattır. Allah senin için bir nizam koymuştur. Senin iraden de onun iradesi içindedir. Evet, bazen sana müdahale eder. Seni uyarır, seni ikaz eder, sana yol gösterir ve seni sevk ettirir. Senin dilediğin her ne varsa önce Allah onu dilemiştir, tamam, kulun bunu anlasın. Kulun bunu dilesin demiştir. Ama o her neyi dilemişse, o senin için hayırdır. Şer yok onun içinde. Allah'ın bir ismi de hayırdır. Hayır. O Rahman ve Rahim'dir. O Vedud'dir. O İlah'tır. O sevendir. Seni seviyor, sana rahmet ediyor. Senin kendisini sevmeni istiyor. Kendisine halife olmanı, kendisini temsil etmeni, Kendisine ayna olmanı istiyor. Onun dileği, onun muradı budur. Onun senden istediği budur. Dolayısıyla seni o tarafa sevk eder. Senin için bunu dilemiştir. Allah müminler için evet, ebedi hayatı diledi dedi. Ahireti tercih etmiştir. Senin için ahireti tercih etmiş. Ama sen Allah'ın senin için tercih ettiğini tercih etmezsen Ne olur? Şeytan sana yol gösterir. Şeytanla beraber terciheni yaparsın, yanlış yaparsın, azap çekersin. Hem bu dünyada hem ahirette. Ama senin tercihen Allah olursa, Allah'ın senin için tercih ettiğini tercih ederse, Hazreti İnsan olursun. Allah'a hiçbir şekilde itiraz etmezsin. Neden bunu böyle yaptım? niçin bunu böyle yaptım? demezsin. Ve göreceksin ki, görürsün ki, Allah senin hiçbir duanı reddetmez, etmez. Haşa. Allah vaadinden dönmez. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kullarım sana beni sorar. Kulum ama, kullarım. De ki onlara, ben yakınım. Ben kuluma yakınım. Kulun bana dua ettiğinde, beni davet ettiğinde, onun duasına, onun davetine icabet ederim. Söyle onlara, onlar da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler. Davetine icabet demek, iman etmek demekmiş. Eğer biz onun davetine icabet edersek, o da bizim davetimize icabet eder. Duamıza icabet eder. Allah sözünden dönmez, haşa. Böyle bir şeyi düşünmek bile küfürdür. Evet, nereden biliyoruz? tatmadan anlaşılmaz. Marifete sahip olmadan anlaşılmaz. Eğer bir şeyi anlatıyorsak biz onu ilmimizle değil, marifetimizle anlatıyoruz. Ruh'tan bahsederken bu böyledir. Allah'tan bahsederken, esma'dan bahsederken bu böyledir. Dua'dan bahsederken de bu böyledir. şükretmek için, hamd etmek için söylüyorum. Ben Allah'tan bir şeyi dilediğimde kesinlikle onu olduğu gibi ikram etmemiştir. Nasıl ikram etmiştir? Ben bir istemiştim, bin ikram etmiştir. Bu böyle olsun dediğimde, bunu böyle istiyorum ya Rabbi dediğimde onu öyle ikram etmiyor. Niye? Kerim ismini gösterecek. Ben Kerim'im. Sen bir istedim, binden aşağıya olmaz. Yaptığım hiçbir duayı Allah reddetmemiştir. Ama duanın dua olması lazım. Dua demek böyle Ya Rabbi şunu ver, bunu ver, ver demek değildir. Dua, eğer huzurda yapılırsa duadır. Duanın icabetini Allah davet edilirse bu duadır. Söylemiştim. Adam yoldan geçiyor, bize dua etsin. Sana nasıl dua edeyim? Bu yani öyle basit bir şey midir? Dua. Ne burada ayet-i kerimede? Eğer duanız olmasaydı Rabbiniz size neden kıymet versin? Sen kıymetini, değerini duandan alıyorsun. İsteginden alıyorsun. Allah seni dua için yaratmış duan ne kadar güzelse, ne kadar mükemmelse, tercihen ne kadar doğruysa, senin Allah katındaki değerin o kadardır. Allah neden kıymet versin sana, dedi senin duan yoksa? Dua demek, davet etmek demektir. Dua demek, Allah'ı istemek demektir. Allah'ı davet etmek demektir. İnsan, en azından cennetten aşağısına razı olmamalıdır. Tenezzül etmemelidir. Eğer Allah onu onun için ahireti tercih etmişse, cenneti tercih etmişse bundan aşağısına razı olmamalıdır. Asıl neye razı olması gerekir? Allah'a. Allah'ın rızasına, Allah'ın dostluğuna, Allah'ın cemaline bir tek razı olmalıdır, orabilmelidir. Başka hiçbir şey onu mutmain etmemelidir bu hayatı nasıl olsa harcayacak, sarf edecek bu hayatıyla Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini satın alabilir Allah'ın tecellisini cenneti satın alabilir hayatı ucuza satmamak gerekir üç günlük dünya hayatına, üç kuruşluk dünya malına hayatını satmamalıdır. Duasını doğru yapmalıdır. Kıymeti de duasına, yani istemesine göredir. Neyi istiyorsa kıymeti o kadardır. Eğer o sevdiği, istediği, peşinden koştuğu ise onun Allah katındaki kıymeti ona göredir. İstediği Allah'sa. Peşinden koştuğu Allah ise ona kıymet biçilmez. Değer daha biçilmez. Evet, kader Allah'ın ilmidir dedik. Allah kuruna irade vermiş, tercih etme hakkı vermiştir. Herkes duasından, tercihenden sorumluydur. Dünya hayatı bir imtihan yeri ama ahireti için, kendisi için, maneviyatı için kul her neyi isterse Allah onu ikram eder, Allah bunu vaat etmiştir. Ebedi hayatı için. Veli olmak istese evet, veli olur. Cenneti istese cennete gider. Hangi makamı isterse Allah onu ihsan eder. O vadından dönmez. Dünya içinde. Dünya imtihan gelir çünkü. Çünkü dünya ahiretin tarlası. Buraya ahireti ekmesi gerekiyor. Ama biri tarlayı başka gerçek bir hayat zannederse, ebedi zannederse zaten aklını kullanamamış, Allah ile bakamamış, kendisiyle bakamamış demektir. Ona söylenecek söz yoktur zaten. Allah hepimizi İlimiyle ilimlendirdiği, arim ettiği, muallim ettiği kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizi muallimlerden eylesin. Amin. Allah bizi kendisini anlayanlardan, tanıyanlardan eylesin. Amin. Kendisine arif olanlardan eylesin. Allah'a Allah'ın arifi olanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.